Selamünaleyküm Aleyküm. Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Çok güzel, iyi. Sabahtan beri kamerayla uğraşıyorum. Çoktan beri kullanamadığımız için sisteme giriş yapamıyor. Murat, duyuyor musun beni?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 dersi yaptık sizinle. Hangi dersi yapmıştık? Fıkıh usulü. İslam hmm. hukuku bir. Aldınız siz değil mi? Bu İslam hukuku iki dersi. Sene, evet, evet, evet. Şimdi e, ekranlarda mı? Hangi ekranlarda? Buna ekran mı diyorsunuz? Belki Bismillah diyelim başlayalım mı? Zaman kaybettik.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 bir de e, PowerPoint sunumları da olacak. Onlar nerede acaba? Onlar nereden açabiliyoruz? Allah Allah bu farklı tabii bu değil doğru. Bakalım sistemde yüklü olan nedir? Birinci hafta nerede? Bu iki hafta bir e, Murat'ın numarası var mı acaba?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 sanki durdu tam hızlı gidemiyor mu ne oldu evet ya yavaşça gitti ha, yandan tamam sonuna geldi yo bana gelmedi sonuna burada gelmedi Heh. Osmanlılar demiş Heh, burası teşekkürler tamam şimdi buradan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 klasik fıkıh eserlerindeki Furu fıkıh kitaplarındaki sıraya göre değil de modern hukuk konularına göre sıraladığımızı söylemiştik. Burada şekil değişikliği var. Yani önce kamu hukuku konuları işlenmişti. İşte anayasa devlet, ceza uluslararası hukuk gibi. Sonra sonra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 bu haksızlık. İkincisi, malla ilişkili olarak insanların birbirlerine yaptıkları temel kötülüklerden birisi de sömürüdür. Ee, zayıf olanın, güçlü olanın, malı çok olanın, e, zayıf olanın malıyla para kazanamayacağı için onun e, imkanlarını sömürerek onda, onun üzerinden para kazanmaya çalışması. Nereden aldınız kitapları ya? Ne kitabı kitap mı alıyorsunuz? Ne kitabı alıyorsunuz? Anlayamadım. Kitap niye alıyorsunuz internette yok mu? Ha çıktı alıyorsunuz yani. Kim bastı bir PDFleri kitap gibi? Yayın iner mi var? Yapma ya.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 kapatmamaya çalışıyor. Bu sebeple de mesela stokçuluk yasaklamıyor. Faizi yasaklamıyor. Faiz bir parayı para aracıyla büyütme aracı ve para ne kadar büyüse o kadar fazla kar etme imkanı veren bir araç. Bunun büyütülmesini önemsiyor. Faizi yasaklamıyor. Mesela kumar yasağı aynı şekilde. Kapitalist yapıdan e, farklıdır İslam'da. İşte fırsatçılığın yasaklanması ne demek? Yani mesela bazı yasaklar var ki İslam'da e, kişiler e, mesela e, eskiden e, daha küçük ekonomilerde olurmuş. Mesela köylüler mallarını şehire getirdiklerinde şehir dışında simsarla komisyoncular onları ellerinden o malları alıp ucuza kapatıp fırsat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 bunun bir fırsatçılığa dönüşmemesini sağlamak tabii ki İslam e, İslami düzenin e, önemli bir ilkesi. Batıl yani haksız yollamalı yemek dediğimiz gibi kabul edilmiyor. En önemlisi de tabii kul hakkı bu önemli. Evet. Ayrıca servet belirli kişilerin elinde toplanmayacak. Bu ayette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 Yüksek gerilimli bir alandayız. Rahat konuşamıyoruz. Evet, insan fıkhı ve insan iktisat düşüncesine dair çokça yazılmış bir literatür var. Bunlara şöyle hızlıca bakalım. İşte Ebu Yusuf'un Kitabı ıl karacı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 İmam Muhammed Muhammed bin Hasan Şeyban Kitabı Kesbi gibi, Yahya bin Adem el Quraşinin işte ee, şeyi gibi yine Kitabı Haracı. Burada kitabın ismi yazılmamış, ya. şu Kitabı Karaç olacak şurada. Ebu Ubeyd'in beydin Kitabı Emvali -Enval, Zencebehin yine ve Fıkıh ve Hikmet kitapları da yine bu çerçevede ele alınan kitaplar. Evet.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 Mal var çeşitli açılardan taksim edilebilir. Haram mal değil mal. Şu haram kelimesi yanlışlıkla girmiş oraya. Mütekavvim ve gayri mütekavvim mal. Mütekavvim mal ne demek? Ee, şeriatın gözünde kıymet, değer, e değeri olan mal veya de değeri olmayan mal anlamında mütekavvim ve gayri mal var. Mesela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 ya da domuzu. Ama bir gayrimüslim buna sahip olabilir ve onu ondan kar elde edebilir. Ve bu kar meşrudur onun için. Ama Müslüman için değildir. İşte mütekabim mal dediğimiz şer'in gözünde değer taşıyan mal, bir değeri olan mal, ve de değeri olmayan mal. Değeri olmayan mal ise mesela Müslüman için haram olan mal.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 ee, sahip olduğum evde tam mülkiyet sahibiyim. Yani onun hem aynına sahibim hem de menfaatine sahip olabilirim. Eksik mülkiyet mesela kiracının mülkiyeti eksik bir mülkiyettir biliyorsunuz. Genel mülkiyetler var dözelme. Mesela yol herkese aittir ama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 kapitalist insanından farklı olarak diyor Ahmet Tabakoğlu İslam Osmanlı'da insan müteşebbis insan olarak kabul edilir. Ama müteşebbis olmak e, tam manasıyla malın kontrolünde olmak anlamına gelmez. Böyle bir ayrım var. Osmanlı'da e, tecessüm ettiği şekliyle İslami düzen İslami düzenin Osmanlı'da tecessüm ettiği bir başka nokta da bu vakıf meselesi arkadaşlar. Bu çok önemli.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 Neccar adlı bir e, adam topladı. Sonra o, maalesef e, iflas etti o yapı. Kârlara ortaklığı. Arkasından Türkiye'de bir, birkaç deneme oldu. Yimpaç, kombatsan vesaire gibi biliyorsunuz. E, çokça denemeler yapıldı. Bunlar e, bir kısmı yaşadı ama bir kısmı suistimallere açık olduğu için, kontrol altında olmadığı için çok kötü sonuçlar doğurdu. Bütün bunların arkasında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 İki mi yapalım? Niye? Bu, bunlardan sonra soru cevap mı göreceksiniz? Bakalım, bakarız inşallah. Biraz daha ilerleriz zaten. Durdurmayız. Yani bundan sonra bir, bir dersiniz var mı? Aa, o zaman belki başka bir saate alarak bir şey yapabiliriz. Bakalım, tamam? İnşallah.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 Hepsi paylaşılıyor arkadaşlar, siz görebilirsiniz orada. Sistemde yüklü zaten, hepsi yüklenecek, bütün pptler de şeylerde, dosyalarda. Tamam? Evet, tamam. yüklenmiş zaten. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.